Su Müşteri'yi Su diye yazılır, demokrasi olarak okunur. Hazırlayan ve sunanlar Nuran Yüce ve Özdeş Özbay. Müşteri programından merhaba ben Nuray Yüce Ben Özdeş Özbay ee, Geçtiğimiz programda e, Hükümetin 100 günlük icraat Programı üzerinden ekonomik, ekonomik krizin maliyetini kimlere Yükleyeceğini Asıl olarak işte çalışanlara, emekçilere, yoksullara yükleyeceğini örnekleriyle anlatmaya çalışmıştık. Bu hafta ise bu işte hem ekonomik hem ekolojik hem politik krizlerden faydalanan ve bundan da kar etmeye çaba sarf eden şirketlerden bahsetmek istiyoruz. İşletmelerden bahsetmek istiyoruz. Sosyal medyada herkes görüyordur zaten ambalajlı sulara gelen zamlar ee, konuşuluyor ee, yoğun ve uzun yaz tatili, bayram tatilinde de bunun muhtelif örneklerini gördük. Ee, gıda enflasyonunun %20'lere geçtiği de e, bilinen Direkt bir durum. başından bu yana. Evet. Ve işte şu ambalajlı sulardaki artışlar e, hem, hem şirketler tarafından yapılıyor ama sadece onlar da yapmıyorlar. Bir yanıyla bizzat kamu olarak ifade edilen belediyelerin işletmelerinin de sulara da sularına zam yaptığını biliyoruz. Kocaeli değil mi? Kocaeli'nin Derince Hı. Belediyesi örneğin bu yıl içerisinde yılın ilk e, başında zaten bir yüzde yirmilik zam yapmış. E, şimdi yakın vakitlerde yüzde yirmi beş bir zam artışı daha yapıyor. Yani yedi ay içerisinde yüzde kırk beşlik bir zam yapmış durumda bir kamu e, birimi olarak. Buna benzer örnekler var aslında belediyelerin yani daha doğrusu belediyelerin bu e, yöntemi izleyeceklerine ilişkin yani, ibareler var diyelim. Yani belediye şirketi tabii bu zammı yaparken bir gerekçe ortaya sunuyor. Onlardan bir tanesi de kullandığı malzemenin yani plastiğin dolardaki e, yükseliş sebebiyle pahalandığı hı hı. ama biz şimdi... Tabii şirketlerin bu uygulamalarını hatırlıyoruz. Yani bunlar krizi aslında fırsata çevirmenin yöntemlerinden evet. bir tanesi. Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Tabii farklı şekilde yaşanmıştı. Bir tanesi hani damacana sularda yaşanan 4-5 yıl önceki büyük evet. damacana krizinden, kirlilik krizinden bahsediyoruz. Evet, devlet böyle liste açıklamıştı. Hı hı. Şu şu markaların suyu ciddi oranda kirlidir kirli dedi. Bunun üzerine bir şirketler toplanarak ortak bir karar aldılar ve damacanaların... Temizliği için ayrılan süreyi e, suyla yani yıkama süresini arttırmaya karar verdiler. Aslında kirliliğin nedeni damacanaların yeterince temizlenmemesi. Birden fazla Hı -hı. kullanım e, içerdiği için temizlenmemesi Hı -hı. diye e, tespit edilmişti. Yıkama süresinin arttırılması yönetmeliği çıkartıldı. Hı -hı. Şirketlerde dedi der ki yani arttırılan süre olduğu için bir maliyet unsuru onlar açısından. Hem de buna uygun ekipmanımız yok. Bu ikisini de... Karşılayabilmemiz için suya biz zam yapmak zorundayız dediler. Evet, hem sağlığımızla evet. oynadılar, hem kesimizle. Evet, radikal bir şekilde yükseldi. Yani aslında madem bunu bir hizmet olarak sunuyorlar, hani işin Hı -hı. ticarileştirilmesi kısmı bir kenara dursun, e, bu hizmeti yeteri kadar aslında yapmaları gerektiği şekilde sağlayamamalarına rağmen e, yapması yapmaları gereken yatırımı. E, şeyden çıkarmaya çalışmışlardı yani su fiyatlarını yükselterek izlerden evet. çıkarmaya çalışmışlardı şimdi bayramda aslında benzer uygulamaları çok fazla şahit olduk bir de böyle bayram fırsatçılığı gibi bir şeyler oldu bir köşe yazarı örneğin şundan e, anlatmıştı gittiği tatil yerinde e, bir marketten su satın alıyor fakat su bir, bir fark e, fiyat farkını fiyat farkı fark ediyor işte soğuk su almış onun sıcak sudan biraz daha fazla bir ücretle verdiğini bakkalın fark etmiş. Nedenini sorduğunda soğutma parası <gülüyor> demiş. Yani zaten hani soğuk bir şekilde vermesi gereken ve bunun evet. için tabii ki bir yatırım olarak dolap alması gereken bir işletme. Bu işi hemen e, fırsata e, çevirip Aslında bu ambalajlı suların hemen onu da belirtelim. Asla ve asla sıcakta ve güneş altında bırakılmaması gerekiyor. E, sağlık sorunları açısından önemli bir e, şey uyarı. E, hem bunu yapıyor hem de bundan dolayı fiyat farkı uygulaması tabii ki tam bir fırsatçılık olarak e, değerlendirilmesi lazım. Tabii bu hemen aklımıza aslında Yunanistan örneğini getiriyor. Yani biz aynı iklimde yaşıyoruz. Hani öz özellikle tatillerde evet. Ege kıyılarına. ...Akdeniz kıyılarına gidildiğini düşünürseniz... ...Yunanistan tamamen bu şekilde bir kıyı... ...ülkesi ve turizmden... ...çok benzer bizimle. Evet, evet, turizmden parasını kazanıyor. Ancak Yunanistan'a gidenler... ...hatırlarlar... E, ...bir herhangi bir kafeye, bir restorana... ...oturduğunuzda önünüze hemen soğuk su gelir... ...bir bardakta ve bu tamamen... ...ücretsizdir. E, şimdi peki bizde nasıl oldu da işte bu... ...damacanarlardan bahsettik? İşte... ...belediyelerde kadar su, su şirketleri var... İşte hani soğuk suyu bile daha fazla parayla falan satılıyor. Bu bir meşruiyet kazandı Türkiye'de suyun ticarileştirilmesi. Bunun bir sebebi var. E, altyapı, gereken altyapı hizmetlerine kamunun bütçe ayırmaması. Dolayısıyla bizim musluklardan su içemememiz ve suyun... ...çok normal bir şekilde artık günlük hayatımızda ambalajlı sulardan karşılanıyor olması. Dolayısıyla bunların da parayla satılması. Yunanistan'da ise biz hani su hakkı kampanyası sırasında çok fazla e, vurgu yapmıştık buradaki harekette. Çok ciddi bir su hakkı hareketi vardı ve bunlar Hı. suların özelleştirilmesini engellediler. Suyun kamusal bir hizmet olarak sunulması gerektiğini, musluklardan içilmesi gerektiğini İçimiz kazandılar. Gerektiğin. Dolayısıyla... ...su üzerinden bir fırsatçılık hani bir turizm ülkesinde ve aynı iklimde yaşadığımız bir ülkede yapılmıyor. Evet, şimdi bu Yunanistan ve Türkiye karşılaştırmasında geçtiğimiz haftalarda bir rapordan bahsetmiştik aslında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri raporundan bahsetmiştik. 2016 yılı verileri içerisinde şöyle söyleniyordu, Türkiye'nin 76 ilinde su problemi var deniliyordu... Bunun 30 tanesi birinci öncelikli e, sorun olarak ifade etmiş kalanı 2 ve 3 diye ifade etmiş ama so sonuçta 76 tane ilde e, musluklardan içine bir nitelikte su akmadı e, resmi makamlarca da e, ifade edilmiş durumda ayrıca bu e, musluk suyunda yıllar itibariyle bir ilerleme değil gerileme kaydedildiği de aynı raporda yer alıyor e, işte şey deniyor 99-2001 su kirliliği birinci öncelikli sorun olan il sayısı e, 24 iken e, 2016'da bu sayı 30'a çıkmış Peki bunun nedeni ne? Neden önlenmiyor su kirliliği? Ya da musluktan neden kaliteli e, içilebilir? nitelikte de su akmıyor diye sonra dönüp bakıldığında e, 45 ilde gerekçe de e, yeterli finansın olmaması e, ifade edilmiş. Yani sonuç itibariyle şimdi... ...Türkiye'de e, ambalajlı su şirketlerinin başarısıdır. Ama bunun devlet eliyle, hükümetler eliyle yaptıkları bir başarıdır diye ifade etmek gerekiyor. E, bizim as çok en doğal, en tabii haklarımızdan birisi olan <gülüyor> ve hem ekonomik ve hem de ekolojik maliyet açısından dönüp baktığımızda... musluklardan su içmemiz en makul iken şu anda ambalajlı sulara e, bırakılmış haldeyiz. Bu da piyasadaki bütün dalgalanmalara bizi açık hale getiriyor. Yani yani piyasada fiyat yükseldiyse herhangi bir gerekçeden dolayı ya da e, işletmelerin çelinden dolayı gerekçelerinden dolayı yükseldiyse biz bunları birebir bir yaşamak zorunda kalıyoruz e, Bu da fırsatçılığı arttırıyor olabilir yani o Olabilirden öte oluyor diyelim. Ama fırsatçılığı bir ahlaki zaaf olarak görmek değil de aslında Tabii. bu sistemin yapısal, e, yapısal bir sonucu olduğunu ya da hı. buna olanak verdiğini e, yani, ifade etmek. Belki de şöyle e, e, e. tanımlamak lazım. Bizim fırsatçılık, fırsatçılık dediğimiz şey ekonomide rekabet e, diye geçiyor aslında bir yönüyle. Dolayısıyla hı. şirketler için hani sürekli birbirleriyle rekabet eden şirketler için durumdan istifa edip... E, ücretleri, fiyatları yükseltmek onların kar e, marjlarını yükseltiyor. Tabii. Şimdi e, küçük bir şeyden başladık aslında. Ambalajlı sudan başladık. Ama tüm dünyanın geleceğini ilgilendiren, örneğin buzullar <gülüyor> meselesine de dönüp bakalım. Burada nasıl şekilleniyor fırsatçılık diye. E, yine e, hani sosyal medya üzerinden takip edenler bilirler. Kuzey Deki, ...Kuzey Kutbu'ndaki buzulların hızla eridiğine ilişkin e, son geçtiğimiz birkaç gün içerisinde haberler tekrar tekrar çıkmaya başladı. Uzun zamandan beri aslında çıkıyor. Yani buzullardaki erime yeni değil ama boyutunun e, ilişkin haberler diyelim güncellenen haberler var. Ee, en son e, bu buzular yetmişçilerden itibaren aslında izleniyor takip evet. ediliyor onu söylemek lazım ee, en sonunda şey deniyordu 22 Ağustos'ta BBC'nin bir haberinde e, başlık şöyleydi Kuzey Kutbu'nun en güçlü buz <gülüyor> kütleleri kayıtlı tarihte ilk kez parçalandı diye e, verilmişti. Çünkü ısınma gezegenin genelinden daha fazla bir ısınma var kuzey kutbunda. Bunun sonuçlarını örneğin biz insanlar sıradan faniler faniler diye şey yapalım söyleyelim. Hani şöyle diye değerlendirmeye başlarız. Bu buzullar ne işleve sahip? Aslında bunlar güneş ışınlarının yansıması nedeniyle atmosferdeki sıcaklığın daha azalmasına neden olan bir doğal sistem oluşturuyorlar. Yani gezegenin gezegenin soğutucu işlevine sahipler. E onların olmaması durumunda bu e, iklim değişikliğinin hızlanacağını biliyoruz. E, aşırı hava olaylarının daha da şiddetleneceğini biliyoruz. Deniz seviyelerinin yükseleceğini biliyoruz. Kutup ayılarının, yaşam alanlarının daralacağını biliyoruz. Ve kaygılarımız, endişelerimiz, korkularımız hepsi birden arta, artması <gülüyor> lazım. Ama bunu fırsat diye görenler Böyle manşet atanlar ve böyle açıklamalar yapanlar da var. Çünkü bu bir yanıyla da deniz taşımacılığı yolunda çok ciddi bir kısalmaya yol açacak. Ee, tabii özellikle bu bölge civarında e, yer alan ülkeler ve o ülkelere bağlı evet. şirketler açısından bir kez daha bir rekabet e, konusu. Hem kaynaklar açısından hem ticaret yolları açısından. E, örneğin çok yakın bir zamanda daha birkaç gün önce şöyle bir haberle e, karşılaşmıştık. Dünyanın en büyük deniz yolu kargo şirketi ee, bir Danimarka. açıklama yaptı. Evet Danima Danimarka e, merkezi bir şirket. Bundan sonra e, güzergah olarak bu eriyen buzulları kullanacağını e, açıklamıştı. Yani değil. Rusya üzerinden. <gülüyor> evet Rusya'nın üzerinden Çin'e doğru e, bir güzergah belirleyecekmiş. Şöyle bir açıklama yapıyor diyor ki bin, 21 bin kilometrelik bu mesafe Kuzey Denizi'nden oluşturulacak yeni bir rotayla 12 bin 800 kilometreyi düşürülecek. Bu çok radikal bir düşüş evet. bu, bu arada. Dolayısıyla yani şöyle düşünecek olursanız hani bir e, geminin... Container, evet, üç yani. kadar dört hani konteyner taşıdığını, bunun günlük maliyetinin on binlerce dolar olduğunu düşünecek olursanız... ...bu çok ciddi bir şekilde e, bu kilometrenin azalması, neredeyse, neredeyse yarı yarıya azalması muazzam bir tasarruf imkanı bu şirketler şirket açısından. açısından. Dolayısıyla karlılıklarının yükselmesi demek. Bizim içinse küresel ısınmanın yükselmesi demek anlamına geliyor. Ama yalnızca bu şirket özelinde değil buzulların erimesiyle birlikte artık çok daha kolayca ulaşılabilecek olan doğal kaynaklar var e, bu coğrafyada. Bu hem devletlerin hem de o devletlere bağlı şirketlerin de iştahını kabartıyor. Öyle. Tabii. Aslında bu yeni bir şey değil. Durum değil. Yeni bir açıklama değil. Yıllardan beri bu evet. işte Kuzey e, Kutbu Buzullarının erimesi, erimesi nedeniyle açılacak den, yeni deniz taşımacılığı e, rotasının e, avantajlarından bahsediliyordu. Hatta e, buna yönelik yatırımlar da Yaptı şirketler ve ülkeler e, diyelim e, çünkü e, kapasitelerini genişlettiler limanların limanlara bağlantı yollarını, demir yollarını ve işte otoyolların genişletilmesi için ciddi yatırımlar yaptılar. Buradan kazanç elde edeceklerini bildikleri için aynı zamanda bu şirketler küresel ısınma vardır, yoktur tartışmasında bizzat rol aldılar ve şüphe uyandırmaktan tutun da işte raporlarda sahtekarlık yapmaya kadar bir sürü şey yaptılar. Sonuçta şimdi bu buzulların erimesi nedeniyle işte <Gülüyor> o güzelgahta daha hızlı bir rota elde etmiş olmaktan dolayı e, ne kadar mutlu olduklarını e, ifade ediyorlar. Bir hatırlatma da yapalım. Şimdi e, Avrupa Komisyonu Hollanda Çevre Değerlendirme Ajansı'nın yeni verileri üzerinden dünyayı en çok kirleten ülkelerin karbondioksit e, salımı diye bir e, veri paylaşıldı. Bu verinin içerisinde şimdi bu e, uluslararası deniz taşımacılığını uluslararası hava taşımacılığını Birer ülke değil ama e, kapasitelerinin toplamını ele alacak olursak sıralandırmaya tabi tutulduğunda e, en fazla kirleten ülkeler arasındaki sıralamada yer aldıklarını görüyoruz. E, Uluslararası Deniz Taşımacılığı ilk 8 ülke boyut ilk 8'de yer alıyor. 8. 8. sırada yer alıyor. E, Uluslararası Hava Taşımacılığı da e, 14. sırada yer almış. Bunu da hatırlatalım istedik. Ee, belki buradan bir diğer e, fırsatçılık olayına, daha doğrusu fırsatçılık demeyeyim ama e, <gülüyor> ne diyeyim şirketlerin neden olduğu e, ekolojik yıkım örneğine <gülüyor> hani geçmekte fayda var. E, şimdi eski yani bundan birkaç yıl önce ortaya çıkan bir e, araba üretici Alman menşeyle bir e, araba üreticisi büyük markalarından evet, bir tanesi şirketinin e, bir bir tür dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkmıştı. Yani piyasaya sürdüğü bir araba e, en ekolojik, en az karbon e, salan araba olarak e, biliniyordu. ve Fakat bir süre sonra bir tür yazılımla... E, hani, Testlere tabi tutulduğu anda az karbon saldığını e, ifade eden sonuçları... E, işte. Yani bir tür dolandırıcılık evet. yaptığı ortaya çıktı. Hatta bu arabaları toplamak zorunda kalmıştı. Şimdi aynı e, şirketin Meksika'da yeni bir e, olayı ortaya çıktı. E, Meksika'da bulunan fabrikasında e, bir sistem kuruyorlar. Yani Meksika'da son derece böyle yağmurlu ve e, dolunun çok sık yağdığı bir coğrafyada fabrika kuruyorlar. Dolayısıyla hani... Üretilen arabalar dışarıda muhafaza ediliyor. Evet. Bunların bu e, doğa afetlerinden e, zarar görmemesi için iklimi, yereldeki iklimi değiştirici bir sistem kuruyorlar. Evet. Buna hava topu ismini vermişler. Büyük bacalardan işte gökyüzünde bu nemlenmeyi yani bulutlanmayı engelleyecek bir takım müdahalelerde bulunuyorlar. Fakat bu yerel ölçekte bir tür kuraklığa Yol evet yol açmış zaman içerisinde. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta bölgede yaşayan köylüler ve çiftçiler ayaklanmışlar. Şirketin fabrikasını basmışlar. Çok uzun süredir buralara yağmur yağmıyor. Hatta bulut bile yok diye şikayette bulunuyorlar. Hatta bu çiftçilerin temsilcisi şirketle görüşenlerden bir tanesi Perez diye geçiyor ismi. Şöyle bir şey söylemiş. Bu makineler yüzünden gökyüzündeki bulutların tamamen ortadan kalktığını ve yağmur oluşumunun engellendiğini belirtiyor. Şirket tabi Bundan dolayı özür dilemiş. Şimdi aynı şirketten bahsediyoruz. İşte bu yazılım e, sahtekarlığı yapan e, şirket o dönemde işte e, haksız rekabetten dolayı e, ceza almıştı. E, maddi bir ceza almıştı. E, bunda ise bir özür ve özür diliyor, çok zorunlu olmadıkça bu sistemi kullanmayacağız. Şimdi arabaların üstüne tente geçirdik ve ondan muhafaza etmeye çalışacağız diyor. Ama çok bilinçli bir biçimde, yani milyonlarca insan şimdi Avrupa sıcaktan kavrulur halde. Bugün tam programa gelmeden önce bir tane habere rastlamıştık, onu paylaşalım. Bu... Avrupa'daki Elben Nehri'nde yüzyıllar önce kuraklıkların tespit edildiği ve tarihlendirildiği açlık taşları diye bir açlık taşları varmış. Yani önceki yüzyıllarda olan kuraklığı bu taşlara not edilmiş. Şimdi son dönemde yaşanan Avrupa'da kuraklık nedeniyle Elben Nehri'nin suyu azalıyor ve bu taşlar açığa çıkıyor. Bir tanesinin üstünde beni görüyorsanız ağlayın diye bir ibare var. Yani çok insani ve işte ölüm kalım meselesine yol açabilecek bir şeyde durum karşısında şirketlerin takındığı tavırları aslında anlatmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde umursamıyorlar. Belki şeye bir miktar daha dönmek lazım. Bu Kuzey Kutbun'daki buzulların azalmasıyla birlikte kıyı ülkelerinin rekabeti ve beklentilerine de bakmak lazım. Rusya'nın, Kanada'nın, Amerika'nın o bölgedeki işte petrol ya da işte diğer değerli madenlere ulaşım açısından göz ...gösterdikleri tavırlara da bakmak lazım. Ee, ama bir ara verelim. Bir müzik arası. Çünkü hiçbir zaman biz müzik arası veremiyoruz. Bugün ee, kısa bir şarkı seçtik... ...ama anlamlı bir ee, şarkı evet. seçtik. Sen takipçisin herhalde grubun evet. aynı zamanda. System of a Down grubu. Hem savaş karşıtı hem de kapitalizm karşıtı... ...bir grup olarak bir dönem çok meşhurdu. yani Küresel Antikapitalist hareketin sembol... ...hani isimlerinden bir, bir tanesiydi ve o dönemde Irak'ta savaşa karşı yazdığı bir, yaptığı bir şarkıydı. Boom isimli bir şarkıydı. Evet, şarkı. Bu aynı zamanda şirket ve kapitalizm karşıtı bir şarkı olduğu için. Bunu çalalım yerlere. istedik, sonra devam edeceğiz. Streets where all your monies are made, where all your buildings crying and foolish neckties working, evolving fake long houses housing all your fears, desensitized by TV, overbearing advertising, god of consumers and all your crooked pictures looking good, mirrorism, filtering information for the public eye, designed for profiteering. Your neighbor, what a guy. <laughs> Death, matador corporations, puppeting your frustrations with a blinded flag, manufacturing consent is the name of the game, the bottom line is money, nobody gives a fuck, 4,000 hungry children leave us per hour from starvation, while billions are spent on Evet şimdi Kuzey Kutbundaki buzulların erimesiyle birlikte kıyı ülkelerinin ve denizcilik şirketlerinin nasıl e, kar etmek e, edeceklerine ilişkin e, verileri aktarmaya çalışmıştık. E, Amerika Birleşik Devletleri de tabii ki açık denizde daha rahat petrol arayabilecek, çıkarmak ve boru hattı döşemek konusunda eli çok daha güçlenmiş olacak. E, yani bu ülkeler de birbirlerini karşı ekonomik rekabetlerin için e, bunu bir fırsata çevirmiş Durumdalar. E, o yüzden şeyi hatırlamakta fayda var. Örneğin e, Trump e, iktidara geldiğinde e, küresel ısınma yok dedi zaten. E, şüpheyle yaklaştığında ifade etmişti defalarca. Ve Çin'in ABD'yi sıkıştırmak için uydurduğunu e, ifade etmişti. E, hatta dalga geçmişti. O dönem içerisinde Amerika'da çok soğuk günler yaşanıyordu bu açıklamayı yaptığı sırada. Hala krasa ısınmayla mücadele için para ayırmaya gerek yok biz soğuktan donuyoruz diye dalga bile geçmişti bu hem ahlaki hem vicdani çöküşünün bir göstergesi ama açıkça bir de ekonomik çıkar çatışmalarının göstergesi çünkü bu ülkeler aynı zamanda buralarda büyük beklentileri olan ülkeler. Şimdi bir yandan da şeyden bahsettik işte bu Meksika'daki bir araba şirketinin yerel iklimi nasıl değiştirdiğinden kuraklığa yol açtığından bahsettik ama yine NASA'nın <gülüyor> yeni bir çalışması işte orman yangınlarının sıcaklık artışlarıyla, kuraklıkla e, nasıl paralel gittiğini ifade eden bir e, çalışması. Ondan bahsetmek istiyoruz. E, dünyanın her tarafındaki olan yangınları tek bir harita üzerinden görebileceğimiz bir çalışma yapmış. Evet. 700 farklı uydu görüntüsü kullanmışlar. Muazzam bir e, şey bu. Araştırma bu tabii ki. E, ve işte bölgelere ayırıyorlar. Nerelerde en fazla yangın görülüyor diye. Afrika'da hani çoğunluğu çıkıyor işte amanca ancak burada çoğu tarım e, tarım yangınları olarak işte hı hı. tarım alanı açmak için e, yapıyorlar fakat burada daha önemli olan özellikle gelişmiş olarak bildiğimiz kuzey avrupa kuzey amerika'da yaşanan özellikle kaliforniya'da son birkaç hı hı. yıldır yaşanan e, yangınlar. kuzey amerika'daki yangınlar evet bu yangınlar hani bariz bir şekilde küresel ısınmanın sonucu olmakla birlikte amerikalı yetkililere göre, bizzat trump ve abd İçişleri bakanı ryan zinke göre Aksine çevreciler bu yangınların sorunlu, e, sorumlusu sorunlu. olarak ilan ediliyorlar. Evet. İlginç açıklamaları var. Özellikle İçişleri Bakanı Zink'in açık, e, açıklamaları ilginç. E, i̇klim değişikliğinin değil çevrecilerin e, sorumlu olduğunu e, söylüyor. Ağaç kesimine getirilen sınırlamalar yüzünden... Bu kadar e, fazla yangın oluyor diyor. E, ayrıca e, bu radikal grupların e, iklim değişikliğine dair tartışmayı kontrol etmesine izin vermemesi gerekir Amerika diyor. Amerika'nın buna izin vermemesi gerekir diyor. E, çünkü gerçekleri söylenmesine engel olmak istiyor. Evet. Yani burada çok fazla kuru ağacın olduğunu bunun sebebinin ise Hı -hı. bunların kesilmesini çevrecilerin engellediğini dolayısıyla da e, bu yangınların sorumlusunun çevreciler olduğunu da bir kez daha Vurgulamış. Evet, aslında şöyle bir şey yere de ulaşabilir. Hiç orman olmasa, hiç yangın, yangın olmaz. olmaz. <gülüyor> Buraya kadar evet. götürülebilir bu. Hemen Trump da tabii ki desteğini sunmuş. E, o da e, su kanunlarındaki sınırlamalar nedeniyle aslında bu yangınlara müdahale edemiyoruz. E, evet, suları kullanamıyoruz diyor. Kullanamıyoruz diyor. Tam da bir krizi aslında bir kez daha fırsata çevirme girişim. Yani bu açıklamanın arkasında şirketlerin çıkarları olduğunu, onların tabii, tabii. lobil faaliyetleri olduğunu unutmamak tabii. lazım. Bu Zinc. da bir iklim krizinden kaynaklı olan bir e, doğal e, yıkımı, yani yangınları orman yangınlarından dahi e, ...fayda elde etmeye yönelik ...bölgeyi ziyaret ettiğinde onu da söylemiş... ...kereste hastalığında artış olur diyor... ...eğer... E, ...yeteri derecede şey yapsaydık... ...kesim yapsaydık demiş... E, ...bizim süremizin sonuna geliyoruz... E, ...yani bunlar seçtiğimiz birkaç tane... ...örnek aslında hepimizin gözünün... ...önünde olan e, örnekler de... E, ...diyebiliriz... E, ...ama şu çok açık ki... ...krizin maliyeti... E, ...hepimize... E, ...çok derinden sarsıyor... ...yani bu insani ve ekolojik maliyet dediğimiz şey... ...varoluş sorunuyla ilgili... ...ama bunu çıkartanlar... ...sorumlular... E, ...hem ekonomik hem de ekolojik krizi... E, ...krizi çıkartanların... ...karşısında da... E, ...milyonlarca insanı, milyarlarca insanın... ...bu krizin bedelini... ...ödemeyeceğiz, ödemeyeceğiz... ...deme hakkına da sahip olduklarını... E, ...bilmeleri gerekiyor... ...buna benzer muhtelif mücadele örnekleri de... ...var zaten tarihimizde... Evet Hı. bu haftalık süremizin sonuna geldik. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Müşteriyi Su diye yazılır, demokrasi olarak okunur. Hazırlayan ve sunanlar Nuran Yüce ve Özdeş Özbay.